Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatü vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Malum bu sure yani şuara suresi Ve bundan önceki ve sonra gelecek olan surelerin özel bir vurgusu var bu özel vurgu Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından indirilmiş vahiy ile gelmiş bir kitap olduğu ile ilgilidir. Bu konuda hiçbir şüphenin veya itirazın geçerli olmayacağı ve bu Kur'an'ın vahiy yoluyla daha önce indirilmiş olan kitaplar gibi bir kitap olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e vahiy ile indirilmiş olduğu vurgusunu yapmaktadır. Tabi Kur'an'ın Allah tarafından indirilmiş olduğuna itiraz edenlerin çeşitli itirazları var Kur'an-ı Kerime. bir, Kur'an bir vahiy değil bir şiirdir. İki Kur'an bir vahiy değil bir sihirdir. Üç Kur'an Allah tarafından gelmiş bir vahiy değil başka kullar tarafından Muhammed'e öğretilmiş bir sözdür. Kur'an bir kahin sözüdür gibi. Velhasıl Cenab-ı Allah'a nisbet etmeyi, Allah'ın Kitabı olarak Vahiy yoluyla gelmiş olduğunu kabul etmeyi, bir türlü ne yapmıyorlar, kendilerine yediremiyorlar, Allah'tan başkasına nisbet etmeyi sürdürüp gidiyorlar. Kur'an-ı Kerim ise özellikle surenin bundan sonraki kalan kısmında Kur'an'ın Allah tarafından nazil olmuş bir kitap olarak onların iddia ettikleri Kur'an böyle midir dedikleri vahyin dışındaki sözler arasındaki farkı ciddi bir şekilde ortaya koyuyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in vahyin onların nispet ettikleri insan sözlerinden hiçbirisine benzemediğini, hiçbir sözün onun gibi olamayacağını ne yapmış oluyor? Ortaya koymuş oluyor. Bir de ilk okuyacağımız ayet-i kerime de şuna işaret ediyor. Aslında sizin Kur'an'dır diye, daha doğrusu Kur'an'ı benzettiğiniz veya nispet ettiğiniz sözler, ve bu sözleri söyleyenler ve bu sözlerin mercileri hak değil, batılın neticesidir. Yani Allah'tan gelmiş sözler değildir onlar. Onlar şeytanın telkin ettiği, şeytanın uydurduğu, şeytanın iftiraları olan sözlerden başka değildir. O kadar çok dalalet içerisindesiniz ki diyor Kur'an-ı Kerim, siz Allah'ın kelamını şeytanın sözlerinden ayırt edemeyecek kadar zavallısınız. O kadar şeytanın oyuncağısınız diyor. Şimdi Cenab-ı Allah bundan önceki ayet-i kerimelerde helak olmuş kavimleri ve niçin helak edildiklerini anlattıktan sonra nihayetinde diyor ki 208. ayet-i kerimede biz Hangi kasabayı helak ettikse mutlaka o kasabanın bir de uyarıcıları olmuştur. İnzar edicileri olmuştur. İnzarın ne anlama geldiğini de söylemiştik geçen hafta. Ve bu bir öğüttü. Biz öğüdümüzü verdikten sonra o kavmi helak ettiğimiz için biz asla zulmedenler olmadık. Türkçedeki ifadesiyle, Kızım sana söylüyorum. Gelinim sen Allah meselesidir bu. Yani Cenab-ı Allah diyor ki onlara. Bakın. Biz sizden önce çok kavimleri helak ettik. Bu surede gördük çünkü. Nuh Aleyhisselam'dan itibaren Musa Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Hud, Lut, Salih Aleyhisselam ve onların kavimleri, Şuayb Aleyhisselam ve onların kavimleri ve helak edilişleri mevzubaycı oldu. Bu kadar öğüt ve bu kadar kısa, bu kadar öğüt ve bu kadar hatırlatma etkisini göstermesi gerekiyor. Yani. Dolayısıyla siz helak edilen bunca kavimden ibret alarak Son gelen bu son Resul Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı ve ona indirilen kitabı iyi anlayın. İyi idrak edin, iyi değerlendirin. Evvela bu Kur'an'ın menşeini doğru tespit edin. Bu Kur'an nereden, kime indirildi, kim tarafından indirildi, kimin vasıtasıyla getirildi. Bunu iyi anlayın. İyi anlamadığınız zaman hakkı batıla karıştırırsınız. Ve sizin hakkı görüp yakalama ve anlama imkanınız olmaz diyor. İşte bu ayet-i kerime ilk olarak bunu dile getiriyor. Evvela Kur'an-ı Kerim'i indiren ile onların Kur'an'a itiraz ederek Kur'an'ın nispet ettikleri kaynak birbirinden farklıdır. Diyor ki 210. ayet-i kerime. Estaizu billah. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِشْ شَيَاطِينَ Bu Kur'an'ı indirenler şeytanlar değildir. Ne demek? Yani sizin Kur'an'a benzettiğiniz şiirler, Şairlerin söyledikleri o şiirler. hakkı ile alakası olmayan batıl şiirler. Sizin söylediğiniz kahinler. Çünkü Kur'an kahinlerin sözüdür diyorlardı. Sizin söylediğiniz sihirbazlara nispet ettiğiniz sözler. Kur'an'ı benzettiğiniz sihirbazların sözleri ve buna benzer bütün batıllar aslında şeytanların indirdikleri ve şeytanların telkin edip söyledikleri sözlerdir. Ama bu Kur'an-ı Kerim'le şeytanlar inmedi. Şeytanlar bu Kur'an'ı indirmedi. Bu Kur'an'ı indirenler şeytanlar değildir. Niçin? وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِعُونَ Bu onlara onların yapabileceği, onların üstesinden gelebilecekleri, yapabilecekleri bir şey değildir. ve يَنْبَغِيْ لَهُمْ Bu onlara gerekmez. Yani onlar bu seviyede olamazlar. Bu onların yapabilecekleri bir şey değildir. وَمَا يَسْتَطِعُونَ Buna güçleri de yatmaz. Ne diyor Yasin-i Şerif'te? "Ve ma allamnahu'ş-şi're ve ma Biz ona şiir öğretmedik. Muhammed şiiri bilmiyor. Şiir söylemek onun için gereken bir şey de değildir. Bir beyti bile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam muntazaman tekrar edemiyordu. Bir gün Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ın önünde bir beyit okuyacak oluyor. Kelimelerde takdim tehir yapıyor. Hazreti Ebu Bekir Ya Rasulallah, şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün. Sen bir şair değilsin. Bu beytin doğru şekli böyledir diyor. O kadar şiirden uzak. Çünkü şiire benzer bir şey söyleyecek olsa onun söylediği Kur'an bir şiirdir diyenlere ne olur? Hafif de olsa bir kapı aralar. O kadar şiirden uzak bu kitap. Kahimler, müneccimler Sihirbazlar bir takım sözler söylüyorlardı insanlara o zaman. Ve bu sözler nispeten kafiyeli, bilmece gibi sözlerdi. Onlar o abuk sabuk deli saçmalarını Kur'an'a benzetiyorlar veya Kur'an'ı onlara benzetiyorlar daha doğrusu. Ve Kur'an bunlardır diyorlardı. Bir sihirdir, bir büyüdür diyorlardı. Peki sihiri, büyüyü o insanlara kim telkin ediyordu? Şeytanlar telkin ediyordu. İşte Cenab-ı Allah onların iddialarıyla Kur'an'ın bir alakasının olmadığını evvela açık ve net olarak söylüyor. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ bu Kur'an'ı şeytanlar indirmedi. Şeytan bu Kur'anlar pardon. Bu Kur'an şeytanlarla inmedi. Onlar tarafından getirilmedi. bu iş onlara gerekmez. Onlara düşmez. Onlara düşmez. Onlarla örtüşmez Kur'an ve şeytanlar. Birbirlerinden en uzak şeyler en zıt şeyler zaten buna güçleri de yetmez güçleri yetmez çünkü şeytan adı üzerinde batılın doğru olmayanın zulmün isyanın küfrün inkarın zulümatın karanlıkların temsilcisi aleti teşvik edicisi yapıcısı gerçekleştiricisidir Kur'an ise bunun tam zıttına hakkın adaletin Nurun Nuraniliğin aydınlığın tevhidin Allah'a ibadetin itaatin nesidir ifadesi Daha doğrusu parolası anayasası esası ve çerçevesidir. Dolayısıyla bu Kur'an'ı şeytanların indirebilmesi mümkün değildi, olamazdı. Bu onlarla bağdaşmaz. Buna güçleri de yetmez. وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُمْ Yani onlar Kur'an'la bir arada olamazlar zaten. Şeytanlarla ve bu onların güç yetirebilecekleri bir şey de değildir. Bir diğer sebebi daha var. Daha var. İnnehum an is-semi lema'zulun. Şüphesiz onlar Allah'ın kelamını dinleyebilmekten azledilmişlerdir. Alıkonulmuşlardır. Uzak tutulmuşlardır. Buna yaklaşamaz yaklaşamazlar yaklaştırılmazlar, yaklaştırılmamışlardır. Ne da beri? Eskiden, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Risaletinden öncesine kadar, şeytanlar, semavat'tan ilahi bazı kelamları, vahileri vahiyleri, işittebiliyorlardı. Ve bu işittikleri sözleri yeryüzünde kendileriyle işbirliği ederek insanları sapıtmak için faaliyet gösterdikleri insanlardan ajanlarına, arkadaşlarına ulaştırabiliyorlardı. O kahinler ve sihirbazlar da şeytanlardan işittikleri Onların da semadan ifadelerinde ise arakladıkları hak bir söze 99 tane yalan katarak Peygamber Efendimiz'in ifadesi ayrı böyle yalan katarak insanlara söylüyorlardı. İnsanlar da birbirlerine diyorlardı ki o hak söze nisbetle ya filan gün bu kahin böyle bir şey demedi mi dedi o da çıkmadı mı çıktı o halde diğer söyledikleri de doğrudur gibi sapıtmalarına vesile oluyorlardı. Bunun kaynağı kimdi? Daha doğrusu asıl müsebbibi kimdi? Şeytan vardı. Şimdi Kur'an-ı Kerim nazil olduktan sonra daha doğrusu Muhammed aleyhisselatü vesselama vahiy indirildikten sonra şeytanların önündeki bu kapı kapatıldı. Bunun için iblis dedi ki şeytanlarına neden semanın haberi bizden kesildi engellendi mutlaka yeryüzünde önemli bir hadise olmuştur haydi etrafı dolaşın bu hadisenin ne olduğunu öğrenin dedi Şeyh İblis aleyhillâne bunlar da dolaşıp gittiler tihame yakınlarındaki bölgesindeki şeytanlar Resulullah aleyhissalatü vesselamın namaz sabah namazında Kur'an okuduğunu işittiler. Ve bu Kur'an'ın değişik bir söz olduğunu anladılar. İşte 29. cüzün ortasındaki Kul uhiya ilayya enne istama neferun min el cin fekalu inna semi'na qur'anan Qur'anan acaba يَهْدِي اِلَا الرُّشْدِ اٰمَنَّا بِهِ فَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدَ diye devam eden ayet kerimeler bu hadiseye işaret ediyor. De ki cinlerden bir topluluk Kur'an-ı Kerim'i dinledi. Dinledikleri bana olunduğuna göre cinlerden bir topluluk Kur'an-ı Kerim'i dinlediler. Ve dediler ki biz hayret verici bir Kur'an işimiz. Bu Kur'an doğruluğa idayet ediyor, çağırıyor. Biz ona iman ettik. Bu Kur'an şöyle, bu Kur'an böyle diye uzun uzatıya kavimlerine anlatıyorlar. İşte bu haber İblis'e ulaşınca işte bizimle semadan haber almamızın arasında engel olan budur. Bunun için anlatıyorum. Şunun için anlatıyorum. Cinler, şeytanlar hiçbir zaman vahye mazhar Olmamışlardır. Ulaşabildikleri azami mertebe dünya semasına yakın ulaşarak oradan meleklerin ilahi vahiy ve hükümleri söylemeleri birbirlerine ulaştırmaları esnasında duydukları bazı kelimelerden ibarettir. Daha ilerisine asla gidememişlerdir. Peki semada vahiy nasıl dolaşıyor veya nasıl e, ulaşıyor? meleklerden öbürlerine şöyle oluyor. Cenab-ı Allah bir işe hüküm verdiği zaman sen birin en yakın en üst semadaki en üst semadaki melekler kanatlarını çırparak yere secdeye kapanırlar. Artık semavetteki Yer onlara göre bir yerdir. Secdeye kapanırlar. Secdeden kalktıklarında Rabbiniz ne buyurdu derler. Rabbimiz şunu buyurdu deyip Cenab-ı Allah'ın en üst semadaki meleklere yaptığı, gönderdiği vahyi dile getirirler. Ondan sonra bir alttaki semada aynı durum, bir alttaki semada, bir alttaki semada. Ta ki yeryüzü semasına varıncaya kadar. İşte şeytanlar veya o zamanki cinler de bu sözlerin bir kısmını işitebiliyorlardı. Fakat Kur'an-ı Kerim'in nüzulü ile birlikte bu şekilde haber almaları önlendi. Bu da nerede geçiyor belirttiğimiz gibi cin suresinde. Femen yesteb'i ana yijid şihaban rısat diyor. Artık şu andan itibaren <gülüyor> kim semadan bir bilgi almaya, çalmaya kalkışacak olursa kendisini kendisini yakmaya hazır alevli bir ateş bulur. Onu gözetleyen, bekleyen, ha sen mi işitiyorsun? onu şeydar. İşte bu şekilde şeytanlar diyor ebediyen ebediyen bu işi yapamazlar. Yapamazlar. Çünkü diyor onlar artık Kur'an'da semadan vahiy dinlemekten ne yapmışlardır? Alıkonulmuşlardır. konulmuşlardır. Dolayısıyla hiçbir şekilde Vahiy dinleyemezler, indiremezler. O halde kimse Kur'an'ı beşer sözü olan ne sihirle, ne kehanetle, ne de şiirle karıştırmasın. O halde ayet-i kerime şimdi Resulullah'ın şahsında bütün insanlara, özellikle de Allah'tan başkasına ibadet edenlere ne yapıyor? Ne yapıyor? bir uyarı da bulunuyor felâ ted'u me'allâhi ilâhen o halde Allah ile birlikte bir başka ilaha sakın ha ibadet etme ey Resul onun şahsında ey insan ey her bir insan sakın durum bu iken durum bu iken Allah ile birlikte bir başka ilaha dua etme. Dua, ibadetin özüdür. Dua edilmiyorsa ibadet de edilmez. İbadet edilmiyorsa dua da edilmez. Dua, ibadetin kendisidir. الدua mikkul ibadah diyor aleyhissalatü <gülüyor> vesselam. Dua, ibadetin iki manaya geliyor Arapçada. Bir beyin, iki kemik iliği. Kemik iliği. Tabipler bu işin ne anlama geldiğini daha iyi anlarlar. Kemik iliği dediğimiz şeydedir. Kemik iliği bizim için kan hücrelerini kanın kendisini ifade ederse kadı kan yapan temel hücreleri üreten bizim ifade edilse canımızın temel kaynağıdır. Kemikin iliği nasıl bunu üretiyor, nasıl kana karışıyor? O Cenab-ı Allah'ın harikulade sanatıdır. Akıl hayal almıyor. Çünkü biz kemiğe dışarıdan baktığımız zaman ne görüyoruz? ...her tarafı kapalı bir kutu. Hiçbir... ...dışa menfezi yok. O kadar... ...şey ki... ...kemik adeta böyle... ...iyice tamamıyla etten soyutlandığı zaman... ...neyle karşılaşırsınız? Adeta cilalanmış. Hiç ufak bir gedi vesairesi yok. Mümkün değil. Buradan... ...efendim eklemler arasında... ...o incecik sinirlerden... ...kanlara kana, insan kanına kanın kan yapan temel hücreler kemik iliğinden gidiyor. Maazallah kan kanseri olanlara olanların tedavisi nasıl yapılıyor? Kemik iliği nakliyle gerçekleştiriliyor. Çünkü o kemik iliği kanser oldu mu kan bozuluyor. Kan kanılmaktan çıkıyor. Kan olmazsa can olmaz. Kan candır. Doktorların özetle söyledikleri bizim dilimizle Anlayacağımız şekilde söyledikleri budur. Kan candır diyorlar. Çünkü kanımız olmasa vücudumuzda cereyan etmezse her şeyimiz biter. Hiçbir şey olmaz. Kanı da kan yapan kemik iliğidir. İşte Hadis-i Şerif bunu söylüyor. İster beyin anlamında alalım muh kelimesini, ister kemik iliği olmasa hayat olmaz. İşte ibadet, dua, ibadetin diyor kemik iliği mesabesindedir. İnsan vücudu için kemik iliği ne kadar özlü bir şeyse, ne kadar cansa, efendim, dua da ibadetin öyle canıdır, özüdür. O halde Allah ile birlikte başka bir ilaha dua etmeyeceksiniz diyor. İnsanoğlunun yaratıcı olarak Allah'ı veyahut da kainatın bir yaratıcısı olduğunu inkarın tarih boyunca azdır. Fakat Allah'ı yaratıcı kabul etmekle birlikte Allah'ı da biricik ilah kabul etmesi gerekirken Allah'la birlikte başka ilahlar koşmuştur insanlık. Onun için Cenab-ı Allah özellikle Allah'la birlikte ibadet, uluhiyet, ibadete, e, ibadeti gerektiriyor. Daha doğrusu ilah edindiğiniz varlığa ibadet edersiniz ve dua edersiniz. Onun için Cenab-ı Allah sakın ha Allah'la birlikte başka bir ilaha ibadet etme. O zaman ne olursun? فَتَكُونَ مِنَ muazzabin azaba uğratılanlardan olursun. Peygambere hitap olmasının bu ayet-i kerime bir başka inceliği var. O da şöyledir. Bize dediğim gibi. Bakınız benden başka bir ilaha dua eden benim Resulüm dahi olsa olmaz ya farz bu buhal o dahi olsa Azaba uğratılanlardan olacaktır. Onun dışındakiler nerede kaldı? Bu konuda ona dahi taviz yok. Faraza olsa bile olmaz ya. Diyelim ki oldu. Ona dahi taviz yok. Dolayısıyla hiç kimse bu konuda Cenab-ı Allah'tan Ya Allah affeder Allah. Hayır mümkün değil. Allah bütün günahları affeder amenna. Bir günah üstesine. İnna <gülüyor> Allah la yâgfirû en yüşrake bihi ve yâgfirû mâdûne zâlike limen yasha. Allah kendisine şirk koşulmasını mağfiret etmez. Geniş zaman. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَا Bunun dışında, bundan daha aşağı, dün daha aşağı demek. Daha aşağı mertebedeki günahları da dilediği kimselere mağfiret eder. Kimsenin de elinde Allah-u Teala gafur rahimdir falan değil. Ümidi olur. olur. Cenab-ı Allah bizi Tevhid üzere yaşatsın, muvahhid olarak canımızı alsın ki Amin. cehenneme girmek ümidimiz mevzu bahis olsun. E, cennete girmek estağfurullah. Cennete girmek ümidimiz mevzu, mevzu bahis olsun. Tevhid üzere ölmeyenin cennete girme ümidi mevzu bahis olamaz. O halde yine peygamber şahsında bu sefer ümmete hitap ve anzir asiretekel aqrabin Ashiretinin en yakın olanlarını inzar et. Onlara kafir kalmaları, müşrik kalmaları halinde kendilerini bekleyen tehlikenin ne kadar büyük olduğunu anlatarak uyar, onların kendilerine gelmelerine, akıllarını başlarına toplamalarına yardımcı ol. İnzar ettin akrabanı, kimileri yakınlarını, kimileri iman etti, kimileri etmedi. Müminler, madem iman ettiler, imanın insanlar üzerinde, kardeşleri üzerinde doğurduğu hukuku vardır. Mümin kardeşlerimize... Sert davranmaktan. Onlar hakkında ağır değerlendirmeler yapmaktan. Onları hatta üzecek hal ve hareketlerde bulunmaktan kaçınmak zorundayız. Çünkü o imanıyla artık bizim için kıymet kazanmıştır. İmanı ona öyle bir değer katıyor ki o değer dolayısıyla bizim ona hak ettiği kıymeti ve bu kıymetin göstergesi olan hak ettiği muameleyi göstermemiz lazım. Bakın Rasulullah ne diyor? وَخْفِضُ جَنَاهَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ muminin Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam. Müminlerden yani mümin olup sana uyanlara kanadını indir, alçalt. Müminlere tepeden bakma, müminlere sert muamele etme, onlara kızma, onların gönüllerini kırma, onları üzme onları rahatsız edecek davranışlar da bulunma. Biz kafirlere yumuşak müminlere sert davranır olduk. Bakın burada muhatap Resulullah'tır. Resulullah'a diyor o, o yüce Resul o yüce makamıyla, o yüce şahsiyetiyle, o dünya ve ahiretin en üstün efendisi özelliğiyle Allah ona müminlere kanatlarını yerlere indir, onlara karşı alçak gönüllü ol, tevazu göster diyor. Mümin kardeşlerimizin üzerimizdeki hakları, ne kadar büyük? Resulullah'a verilen bu emri hatırlayarak düşünelim. Allah Allah. Farkında değiliz hiçbirimiz. Mümin kardeşimizin üzerindeki hakkının ne kadar büyük olduğunu düşünemiyoruz. Hatırımıza gelmiyor. en çok çiğnediğimiz kişi belki mümin kardeşlerimiz oluyor. Ve aşiretinden yakın olanlar. Bir de müminseler. Evet. Mümin olması hasemiyle hakkını öncelikle kollamamız gereken ailemizin fertleridir. Babaysak eşimiz, çoluğumuz ve çocuğumuz başta gelir. Çünkü onlar müminler. Bir de akrabamızdırlar. Yani en yakın akrabalarımız. Ondan sonra babamız, annemiz, yakınlarımız, halamız, amcamız, teyzemiz, dayımız vesaire. Bunlar bizim aşiretimiz. Aşiretimizden yakın olanlar ve mümindirler. Mümin olmaları halinde tabi. Onların haklarına riayet etmemiz lazım. Dediğim gibi Resulullah Aleyhissalatu Vesselama müminlere kanatlarını yerlere indir diyor. Ihfid alçakta şahindir diyor. O halde mümine tekebbür caiz değil. Mümine ağır söz söylemek caiz değil. Mümine haksızlık yapmak caiz değil. Mümine zulbetmek caiz değil. Ağır bir vebal. Cenab-ı Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a müminleri gözetmesiyle alakalı olarak ne diyor? la تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ Sakın diyor, gözlerin ifade elde onlardan başkasını görmesin diyor. Gözlerin onları aşarak başka bir yere bakmasın. Allah Allah. Ve la te'adu aynâke anûn. O halde müminlerin hakkını ve hukukunu inanın, bu ayeti kerime bu haliyle olduğu sürece müminlerin müminler üzerindeki mümin kardeşlerimizin her birimizin üzerindeki bizim de dolayısıyla onlar üzerindeki hakkımızı anlatmaya söz yetmez. Vakit yetmez. Belki de muhayilemiz erişmez. Ama Cenab-ı Allah'ın bu hitabı her şeyi açık ve seçik olarak gayet vazı bir şekilde gösteriyor. Sana tabi olan müminler için kanatlarını yerlere kadar indir. O kadar. Ama fe'il asavke sen onlara bu şekilde tevazu ile muamele ederken kanatlarını onlar için yerlere kadar indirirken onlar sana isyan ederlerse sana baş kaldırırlarsa itaat etmezlerse fakul inni ummimma de ki ben sizin yaptıklarınızdan çok beriyim Kur'an-ı Kerim'de çok enteresan güzellikler var. Edebi güzellikler. Beri, beri olmak, uzak olmak demek. Ama dikkat ederseniz burada tecvid açısından ne var? Muttasıl med var. Beriun. -um. çok uzağım. O kadar güzel mana ile ses birbiriyle o kadar harika örtüşüyor ki bu apayrı bir güzellik veriyor. Anlayarak okuduğumuz zaman Kur'an-ı Kerim'i ben sizden çok uzak diyeceksin. Fein asavke İsyan kelimesinde de bir dik başlılık kokusu var. Kelimenin sesinde var bu. Allahu Ekber. Bu Kur'an mucizesi böyle bir şeydir. Her yönüyle mucize bu kitap. Muhteva ile ses, uyumu, dikkatle düşünüldüğü vakit, Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerinde, bütün kelimelerinde var. Bu ayrı bir mucize. Fein ya, sana baş kaldırırlarsa, serkeşlik ederlerse, itaat etmezlerse o zaman sen de tepkisiz kalma. Evet biz akrabamızı seveceğiz yakınlarımıza müminlere alçaklık kanatlarımızı yani e, e, alçak gönüllülük kanatlarımızı yerlere kadar indireceğiz. Çünkü onun imanı bir bir kıymettir. Onu kıymetli kılan imanıdır. Masiyeti değildir. İsyan etmeye başladığı zaman isyanı kadar imanın ona kazandırdığı kıymetten ne yapar? Kaybeder. Onun için eğer sana başkaldırırlarsa فَقُلْ اِنِّي بَر۪يُّ مِمَّا تَعْمَرُ <تَعْمَلُون> Burada bir güzellik bir önemli mesele daha var. Yaptıklarınızdan beryim, sizin akidenizden, sizin imanınızdan, sizi mümin kılan şahsiyetinizden değil, Allah'u u Akbar. Yani amel insanı kafir etmez. Ben sizin amelinizden uzağım, sizden değil. O imanınızı muhafaza ettiğiniz sürece benim için kıymetlisiniz ve ben sizi o imanınızdan ifade ise yakalıyorum. Uzatlaştıran amellerinizi azaltmanız için elimizden geldiği elimden geldiği kadar sizinle uğraşmaya devam edeceğim. Bu Kur'an ne kadar büyük bir kitap ya. Kısacık bir ayeti kerime o kadar harika bir üslupla meseleyi önümüze koyuyor ki bakın inni beri'um minkum değildir artık <gülüyor> eğer bana isyan eğer sana isyan ederlerse sen de onlara ben sizden beriyim uzakım de demiyor ben sizden uzakım artık sizinle alakam kalmadı de demiyor ya ne de diyor yaptıklarınızdan uzağım de. Sana isyan ederlerse ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de diyor. Ve tevekkel alel Rahim. Pek güçlü ve pek rahim olan Allah'a tevekkül et. Şimdi şimdi İsyan, kendisine itaat edilmesi gereken kimseye karşı nedir? Bir güç gösterisidir. Onun aleyhindedir. Onun gücünü zayıflatmaktır. İsyan ettiğiniz kimsenin gücünü ne yapıyorsunuz? Zayıflatıyorsunuz. İşte o zayıflattığı noktada o da sizden uzak. Dolayısıyla müminlerin de güçlü olması Resullere itaatten kaynaklanır. Resule itaat ettikleri kadar güçlüdür müminler. Ona isyan etmeyecek ki müminler ki güçlü olsunlar. O halde bu ayet-i kerime aynı zamanda müminlerin ne suretle güç kazanacaklarını, güçleneceklerini, ne hangi durumda güçlerini kaybedemek tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklarını da bize göstermiş oluyor. Konu gayet basittir. Hiç öyle uzun boylu, haydi müminler niçin dünyada zayıfız, bilmem neyiz falan filan diye uzun boylu araştırmaya gerek yok. Zayıfsak, Resul'e isyanımız vardır. Güçlenmek istiyorsak Resul'e itaat edeceğiz. Mesela burada. Ve al aziz azizir rahim ve pek güçlü ve pek merhametli olana da tevekkül et. Ve tevekkül alal azizir rahim. Aziz Pek güçlü demiştik. Değil mi? Ona tevekkül ettiğin zaman güçlü olana tevekkül ediyorsun. Ona bel bağlıyorsun. Ona dayanıyorsun. Ona güveniyorsun. Zayıf değil o. Bir de merhametlidir. Çok merhametlidir. Merhametiyle sana muamele ediyor. Ellezi yerake hine tekûn. Bulunduğun yerden, yatağından, döşeğinden kalktığın zaman seni yaratana tevekkül et. Seni görene daha doğrusu. Hine tekum enderes bu da dikkat çekici bir ifade. Bir işaret var burada. Uykundan kalk. Kalktığın zaman o seni görür. Dolayısıyla o uykudan kalktığın halde de o Rabbini razı edecek bir halde bulunmaya dikkat et. Zihninle, düşüncelerinle, o karanlıkta kimsenin görmediği halde onunla baş başa kaldığın o vaziyette onu razı edecek işler izzetine Merhametine yakışacak, onunla bağdaşacak veya onun merhametini üzerine cel celbedecek işler yap. Sen güçlü birisine dayanıyorsun, o güçlü aynı zamanda merhametlidir, aziz ve rahimdir ve seni görüyor. Ne zaman? Kalktığın zaman. Bir topluluk arasında da bulunabilirsin bir iyilik yapmak, birisine haksızlık yapmak, birisinin üzerine hücum etmek içinde kalkıyor olabilirsin. Ne zaman ne için kalkarsan kalk. Seni görüyor. Dolayısıyla bulunduğumuz hali Allah'ın görmekte olduğunu bilerek o halde o halimize ne yapacağız? Bir keyfiyet kazandıracağız. Bizi görüyor ve biz kalkışımız esasında bizi görüyor. Ona göre halimizle halledelim. Ve <Sessizlik> teqallubuke fis sajidin. edenler arasında senin gidip gelmeni veya secde edenler arasında senin secde etmeni de görüyoruz. Bir görüşte şöyle. Takallubuke fis Yani secde edenlerin sulblerinden bir başkasının sulbüne, birisinin sulbünden öbürünün sulbüne. Yani herkes sen daha dünyaya bir varlık olarak, bir insan olarak gelmeden önce Atandan bir atandan öbür atanın sulbüne, birinin sulbünden öbürünün sulbüne geçişini de biz görüyoruz. Yani her şey Allah'ın bilgisindedir. Var olduğumuz zaman da, var olmadan önce de o bizi görür. O halde ona, o aziz ve rahim olan her şeyi gören, her şeyi bilen, bizim her halimizi gören Allah'tan ne yapacağız? Korkacağız. İnnehu huve semî'ul alîm. Çünkü o her şeyi çok iyi işitendir, çok iyi bilendir. Hel unebbi'ukum alâ men tenezzelüşşeyatîn. Dersimizin başında okumuştuk değil mi? Kur'an'ı şeytanlar indirmedi dedi. Şimdi de peki ben size şeytanların kimin kimlerin üzerine indiğini söyleyeyim mi? Şeytanlar Kur'an'ı indiremezlerdi. Dolayısıyla Muhammed'e inen şeytan değildir. Kur'an bir şeytan sözü değildir. Bir insan sözü değildir. Kur'an Allah'ın Muhammed'in kalbine, Cebrail aleyhissalatü vasıtasıyla veya bazı hallerde ona dahi gerek olmadan, doğrudan senin kalbine indirdiği bir kitaptır. Bu kitabı azametiyle evvela bu kitabın indiriliş azametini kavrayalım ki, bu kitabın bizim için ne kadar muazzam olduğunu anlayalım, idrak edelim. Bu kitap Allah tarafından meleklerin en şereflisi, en yücesi, en azametlisi vasıtasıyla indirilmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Cebrail Aleyhisselam'ı iki defa hakiki, gerçek şekliyle görebilmiştir, görmüştür. Baktım ki diyor melek, gök ile yer arasında kurulmuş, ufuku, semanın ufkunu tamamıyla kapatmış bir vaziyetteydi. O azametle Resulullah kendinden geçiyor ilk gördüğü zaman. Beşer, onu gerçek şekliyle görmeye hiçbir zaman ne onu ne bir başka meleği tahammül edemediği için, Resulullah Aleyhisselatü ama Cenab-ı Allah dilediği zaman kolaylık sağlamak üzere onu insan suretiyle göndermiş bu oluyor Bazen ashab-ı kiram da görmüş, sonradan anlamışlar. Cibril hadisinde Ömer Radıyallahu Anh'in onu tanımlaması çok enteresandır. La yura aleyhi etherus sefer onun üzerinde yolculuğun izleri, eseri, etkisi görülmüyor, tamam mı? Şedidu savadı şar, şedidu savadı elbi, thiyab, beyaz elbiyab, şar. Elbiseleri son derece beyaz, saçları son derece siyah. Yolculuğun izleri üzerinde görülmüyor. O zaman çölde yolculuk yapacaksın. Yürüyerek geleceksin. Elbisen ben beyaz olacak. Öyle mi? Saçların simsiyah olacak. Toz duman görülmeyecek. E ee? la ya'rifuhu minna ahad. Aramızdan kimse de onu tanımıyor. Yani ona Cebrail'dir diyeceğim ama diyemiyorum. O kadar Resulullah yani Ashab-ı Kiram. Ya bu tamam yolcu değil, bizden değil. Kimse onu tanımıyor. Üzerinde yolculuk isi yok. E Cebrail'dir diyeceğiz. Onu da diyemiyoruz. Fakat bizden birisi de değil. Bir yolcu da değil. Vesaire. Bu kadar. Yani geliyor ondan sonra diyor. Hazreti Ömer böyle tanıttıktan sonra ondan sonra diyor ki Resulullah aradan bir süre geçtikten sonra bana sordu. Ya Ömer etedri menisselil Soran kim diye Ömer? Peygamber demek ki Ömer radıyallahu anh'ın in zekasıyla ince anlayışıyla tecrübesiyle onun farklı birisi olduğunu fark ettiğini fark etmiş. Ona soruyor. Ey Ömer o gelip o soruyu soranlar o soruları soranın kim olduğunu bildin mi diyor Allahu ve, ve Rasulü a'le. Allah ve Resulü iyi bilir diyor. <gülüyor> İnnehu Cebrail Cibril جاءكم ليعلمكم أمر dinikum. O Cebrail'di. Size geldi dininiz ile ilgili hususları size öğretmek için. Sadece bu kılık kıyafeti mi? Hayır diyor. Geldi diyor. Resulullah'ın huzuruna oturdu. Esnede rükbeteyhi ile rükbeteyhi. Bunlar hepsi zeka parıltısıdır. Ha. Sahabenin kavrayışının inceliğine bak. Nereden geliyor bu samimiyet diyor. Hiçbirimiz Resulullah'ın yanında böyle oturamıyoruz ki. Geldi diyor. Dislerini onun dizlerine... ...dayadı. Ve vada keffeyhi... ...ala rükbetehi. Bununla birlikte... ...edebinden de bir şey kaybetmedi. Tıpkı... ...bir öğrencinin... ...ders alan... ...hocasının önünde oturması gibi... ...ellerini de... ...dizlerinin üzerine koydu. Sordu... Doğru söylüyorsun dedi. Cevabını aldığı zaman. فَاَجِبْنَا <gülüyor> لَهُ diyor. Yes ve وَيُسَدِّقُوا Hayret ettik ona. Hem ona soru soruyor hem tasdik ediyor. Yani Hazreti Ömer biz onun bir farklı birisi olduğunu anladık anladık ama Cebrail'dir diyeceğim diyemiyorum diyor. O kadar söylüyor Ömer. Radıyallahu anh adeta. Bunları söylüyor. İşte bunlar melek getirdiği şeytanlar asla zaten şeytanların misyonu da o değil ki şeytan gelip Muhammed ümmetine dinlerini doğru bir şekilde öğrenmelerine vesile olacak böyle bir şey olur mu olamaz Kuran'ı hiç indiremezler peki meleklerin kime indiği belli rasullere iniyor bize de melekler ha biliyorsunuz değil mi? Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki, içinizde diyor, hayır işleme eğilimleri, telkinleri, sözleri, meleğin sizlere telkinleridir diyor. Meleğin sizlere telkinleridir. Onun için diyor hayra çağıran bir ses davet eden bir ses işittiğiniz zaman o hayrı işleyin diyor. İçimden geldi sadaka vereceğim. Ver melek seni yönlendiriyor. İçimden geldi geceleyin uyanıp iki rekat namaz kılacağım. Kıl. Melek sana bunu telkin ediyor. Uyandın. Ya acaba bu uykulu haline iki rekat daha namaz kılsam mı Kıl kıl. O duygu, o telkin meleğin sana telkinidir. Arkasından ne hayırlar geleceğini bilemezsin. bilemez. O iki rekatı kılacağı zaman melek senin hayırına bir şeyler söylüyor sana. O saatte belki senin bilmediğin o meleğin bildiği Allah'ın rahmet kapıları açıktır. Belki kılacağın o iki rekatle, o iki rekat akabinde yapacağın iki satırlık dua ile Cenab-ı Allah sana da ümmeti Muhammed'e de pek çok rahmetler ihsan buyuracaktır. Onun için kalbinize gelen iyi duyguların arkasından, hayırlı ameller işlemeye yönelik duyguların arkasından gidin. Peygamber böyle söylüyor. O meleğin telkinidir diyor. Meleğin telkinidir. Şurada bir mazlum var, bir çaresiz var. Onun derdine derman olayım. İçinden geçti. Ol. Ol. Orada durma. Durma. Onun için şeytanlar bize bunları söylemiyor. Şeytan tam aksini söylüyor şeytanın telkini olan şerlerin arkasından da sakın gitmeyin. Yoldan geçiyorsun şeytan hemen gözlerini haramlara çevirtiyor. Hem de o kadar arka arkaya fark etmiyorsun bile. Yavaş yavaş gelse fark edeceksin. O kadar seri telkinler geliyor ki şeytanın kötülük telkinleri. Bunları fark etmekte zorlanıyorsun bile. Onun için şeytanın telkinlerine de uyanık olacağız. O telkinlere karşı onların arkasından gitmemeye dikkat edeceğiz. Kimlerin üzerine şeytanların indiğini size haber vereyim mi diyor? Tenezzelu ala kulli affakin ethîm. Her iftiracı ve her günahkar üzerine iner şeytanlar. İftiracı, yalan, yalan makinesi, ne amlı yalan, ne amlı yalan. Ha. Nereden buluyor bu yalanlar diyorsunuz? Nerede bulacaklar? Şeytan telkin ediyor. Şeytan telkin ediyor. Şeytan telkin ediyor. Gerçekten bazen öyle bir bakıyorsun aman yarabb ya bir beş dakika içerisinde arıyorsun yüzlerce söz söyledi onlarca kelime onlarca cümle kullandı ya bir tane doğru bir cümle bulabiliyor muyum diye uğraş bulamıyorsun ya nereden şeytanda şeytan bunu da söyle bunu da söyle söyletiyor böyle Hayret edilecek bir şey yok yani. Hayret edilecek bir şey yok. Şeytanla öğretiyor. Şeytanın telkinleri. Rabbim bizleri şeytanın her türlü şerrinden korusun. Yulkunes sema ve ekferuhum kâzimûn. Onlar dinlemeyi serbest bırakırlar. Yani iki manası olabilir. Bir, Semadan melekleri, meleklerden işittiklerini söylediklerini getirir. Az önce bahsettik ya bir önceki derste, önceki derste getirirler. Bak biz bunları işittik diye telkinde bulunurlar. Fakat çoğunluğu da yalan söylüyorlar. Bu şekilde ve veya sizi dinler gözükürler ama yalan söylüyorlar. Son. Ayetler bunlar çok çok önemli. Niçin çok önemli? Müslümanın sadece şiir değil, sözleri ile kafirlerin sözleri arasındaki münasebeti, farkı gösteriyorlar. Ve şu ara'u yettebi'uhumul gavun. Şairlere gelince, onların arkasından azgın olanlar gider. Tabi burada bahsedilen şairler umumi değildir buradaki eliflam. Eliflam yani eşşuara'nın başındaki eliflam umum ifade etmek için değildir. Ya yani ne içindir? Ahit ifade etmek içindir. Ahit ...malum, bilinen kimseler demek. Hani bazen eskiden kullanırlardı ma'hut. Ahdolunan, yani bilinen, tanıdık. Kimdir bu tanıdık şairler? Cahiliye dönemi şairleri. İman ile alakası olmayan şairler. İlhamlarını şeytanlardan alan şairler. Bu şairlerin arkasından... ...bir kesim gidiyordu cahiliye döneminde... ...günümüzde de öyle. Değil mi? <gülüyor> Mehmet Akif ile... mesela, ...onun karşısında onunla alakası olmayan... imanla alakası olmayan kafir bir şair... ...aynı mıdır? Farklıdır. Birisi... ...diyelim ki tevfik fikret... ...adi kadim... Öyle mi diyor adika mi diyor veya başka şiir yazar, Kur'an'a söver maazallah öbürü ise Kur'an şairidir Kur'an şairidir arada çok fark var ha. onun için buradaki arkalarından azgınların gittiklerinden bahsedilen şairler bu şekildeki şairlerdir elem tera ennehum fikulli görmedin mi onlar her bir vadide serserice dolaşırlar her alanda gelişi güzel çölde nereye gideceğini bilmemek anlamındadır <gülüyor> vehem şeyleri eee Serserice dolaşmak. Her türlü vadide at oynatırlar. Herhangi bir doğruluk rehberleri olmadığı gibi kendileri de doğru konuşmak için, doğru söylemek için bir hedefin peşinden gitmiyorlar. Ve ennehum ne mâ ne yef'alûn. Ve yapmadıkları şeyleri de söylerler. Hiçbir zaman doğruyu anlatmazlar. Ne söylerlerse, ne yaptıklar, yaptıklarıyla alakalı mümkün değil. Yapmadıkları. Bazen doğru bir şey faraza insanları hayra teşvik eden sözler söyleseler bile diyor en azından onlar yapmazlar. Dolayısıyla bu şairlerin peşinden hakkın arkasından gidenler gitmez. Bunlar batılcılardır. Batıl peşinden gidenler onları takip ederler. Anca İllellezine amenu ve amidus salihat İman edenler ve salih ameller işleyenler müstesnadır. Ve zekerullaha kezira ve Allah'ı çok zikrederler Ve antasaruu min ba'dime zulimu ve zulme uğratıldıktan sonra da intikamlarını alırlar. Ve seya'lemun lezine zolemû eyyemun kalemiyen kalibûn Ve zalimler nasıl bir yere, nasıl bir dökülme yerine döküleceklerini bileceklerdir. Şimdi bu istisna üzerinde de durmamız lazım. Ondan sonra da kısaca bir İslam'ın ifadelerinde ise edebiyata ve sanata nasıl baktığı ile alakalı belki bir iki cümle söyleriz. Şimdi, her konuda olduğu gibi, şiir ve sanat konusunda da insanlar iki gruptur. İman edenler, iman etmeyenler. İman edenlerin nasıl ki davranışları, amelleri farklıysa, iman etmeyenlerin de davranışları, amelleri farklılık arz edecektir. Şiirleri de böyledir, sanatları da böyledir. Yani kısacası bir eseri meydana getiren amel de bir eserdir. Amelimiz de bir eserdir. İnna nahnu naktubu ma qaddamu ve a'sarahum dirayet kerime. Biz onların önden ne gönderdiklerini de yazarız, eserlerini de yazarız. Ne eser bıraktıklarını da yazarız. Çocuğumuz, evladımız bir eserimizdir. Amellerimiz bir eserimizdir. Yolda giderken bıraktığımız iz eserimizdir sözlerimiz eserlerimizdir bunlar hepsi eserdir bir de işte ilmi manada veyahut da edebi manada bıraktığımız yazdığımız kitaplarımız makalelerimiz sözlerimiz vesairemiz de nedir bunlar hepsi bir eserdir eserin müessiri neyse yani o eseri meydana getirenin mahiyeti tipi karakteri özellikleri neyse o ne yapacaktır eserine yansıyacaktır. Siz bir fizik bilginiyseniz söz gelimi tıbba dair eser bırakamazsınız. Tıp bilmiyorsanız siz bir efendim farmakologsanız yani eczacılık ilimleri ile alakalı malumat sahibiyseniz o alanda eser vereceksiniz. Kimya Gerseniz kimle ile alakalı Sosyologsanız sosyoloğe alakalı İslami ilimleri bilen insanlarsanız, bu alanda Eser vereceksiniz Yani eser müessir Yani eseri yapan Eser telif eden eseri ortaya koyan ile eseri arasında bir ilgi vardır ilişki vardır Hayırlı bir insansanız Eseriniz de hayırlı olacaktır Söz meclisten dışarı Hayırsızın tekiyseniz Şer'in peşindeyseniz eserinizde öyle olacaktır. Dolayısıyla arkalarından azgınların gidecekleri şairler, gidecek olan şairler kimlerdir? Kötü şairlerdir. İslam'ın öngördüğü şairler değildir. Onlar her türlü vadide serserice dolaşırlar, söylemediklerini yaparlar. Ama iman edip salih amel işleyenler, Allah'ı ananlar böyle değildirler. İman eden kimsenin şiiri de şiirde de iman vardır. Dediğimiz gibi Mehmet Akif Kur'an'ı yüceltir şiir yazar. Bir başkası maazallah Kur'an'a hakaret eder. Veya bir başkası mümin Allahu Ekber Allahu Ekber diye şiir yazar. Bir başkası Atatürk Ekber diye şiir yazar. Arada çok fark var. Çok fark var. Tabii aynen öyle. Aynen öyle. Efendim, merhum Süleyman Çelebi Allah adın her kim ol evvel ana her işi asan eder Allah ana der. Kim Allah'ın adını işinin başında zikrederse Allah da ona her işi ne yapar? Kolaylaştırır. Aynen öyle her zaman için Allah de efendim e, Allah-u Teala da senin işlerini kolaylaştırır, senin yanında olur diyorsun. Bu mudur. Buna karşılık bir başkası işte Kabe arabın olsun, çankaya bize yeterdi. Ya. Ömrü Kabe'yi yücelidir. Arada fark var. Dolayısıyla şairler de böyle iki türlüdür. İman edip salih amel işleyenler Allah'ı çokça zikreden وَاَتْتَسَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُونَ Zulme uğratıldıktan sonra da intikam alanlar. Ne demek? Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki Hassan bin Sabit'e şu Mekkeli müşrikleri hicvet diyor. Onlar benim beni ve benim dinimi Kur'an'ı hicvettikleri gibi. Allah'a yemin olsun senin sözlerin onlara onlara ...oktan daha tesirlidir. Şiir oku diyor, ey Hasan diyor... ...Cebrail seni destekleyecektir. Diyor. Demek ki... ...mümin... ...Allah'ın dini uğrunda... ...Allah'ın dinine yapılan... ...haksızlıkları ve saldırıları... ...bertaraf etmek uğrunda söyleyecekleri veya yazacağı şiir ne yapacaktır? Onunla intikam alacaktır. Bunun kıymeti ayrı olacaktır. Kur'an aynı zamanda bir edebi mucizedir. Kur'an edebi bir mucize olması hasebiyle müminin de aslında Kur'an'ın bu edebi güzelliğinden istifade etmesi, ondan yararlanması ve ona göre sözünü, anlatımını, söyleyeceklerini Kur'an'dan ilham alarak güzelce usulüne uygun söylemesi bilmesi lazım. Ve sözünü, evet ama söyleyeyim, yontulmamış bir odun gibi söylememeli. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Ud'u ila sabil rabbika bil hikmeti ve'l mev'izeti'l hasene ve cadelhum bi'lleti hiye ahsan. Rabbinin yoluna hikmet ile. Hikmet yerli yerince burada yerli yerince söylenen söz demek. Hikmet ile. ve mev'izeti'l hasene ve güzel olan öğüt ile. Yapacağın o öğüt yerinde güzel görünecek. isabetli olacak. وَجَادِلْهُمْ بِاللَّت۪يهِ اَحْسَنُ <يَحْسًا> Ve onlarla en güzel olan yol hangisiyse onunla mücadele et. Burada senin İslam'a davetinde belli bir edebi güzellik, bir hikmet bir mükemmellik olması isteniyor. Duruma uygun olacak. Vaziyetle örtüşecek. Öyle olur olmaz. Gelişi güzel ifadelerle de davet olmaz. Yani iman edip salih amel işleyen Allah'ı çokça zikreden İslam'a yapılmış olan saldırıların intikamını alacak olan bunun gereğini ne yapacaktır? Söyleyecektir. Bunun için mesela olayı daha iyi anlatmak için keşke bu şekilde bu konuya geleceğimi bilseydim örneklerini getirseydim. Mesela Ashab-ı kiramın hasan bin Sabitin olsun, Keab Malikin olsun ve diğer şair ashabın olsun. Mekkeli müşriklere mesela Bedir dolayısıyla, Uhud dolayısıyla Mekke'nin fethi dolayısıyla. Veya Nadir oğulları için, Kurayzalılar için, Kâb Eşref'in öldürülmesi için yazdıkları şiirleri mesela okuduğumuz zaman he, o zaman zulme uğradıktan sonra intikam almanın şiirle nasıl olduğunu, sanatla nasıl olduğunu orada idrak ederiz. Harika örnekler. Bu ayet-i kerimeyi adeta böyle şiirlerinde gereğini dantel gibi ördüklerini görürsünüz. Öyle benzetmeler, öyle ifadeler, öyle anlatımlar, öyle harikul ade güzel sözler kullanmışlar ki, tamam diyorsunuz. İşte, İslam'ın sanatının yüce örneği bunlar diyorsunuz. Veya, Kâb bin Züheyr geliyor, Resulullah'tan özür dileyecek. Mekke'nin fethinden sonra. Meşhur bir şiirdir. Harika bir şiir. Özür böyle dilenir diyorsunuz. Kâb gibi birisinin efendim, o şekilde Resulullah'a karşı e, ağır suçlar işlemiş olan birisinin kendisini affettirmesi İmandan sonra ancak böyle olur diyorsunuz. Evet diyor. Ben diyor sana karşı çok suç işledim. Fakat senin gibi yüce bir şahsiyetin de affetmesi umulur diyor. Bunu söylüyor. Bu manada Harikulade şey diyor. E rivayete göre Resulullah Aleyhissatü Sallam da Sırtındaki elbisesini, mürdesini cübbesini diyelim, çıkartıp ona ikram olarak affettiğini de pekiştirmek üzere yapıyor, ona giydiriyor. O anlatımlar, o tasvirler, o şeyler, fevkalade femkalede. Ve o zamanın Arap edebiyatının bir kaside de aranan bütün özelliklerine de riayet ederek sunuyorsun. Hatırımda tam olarak kalmadı, kırk küsur beyt. Mükemmel bir şey. İşte o zaman diyorsun ki, ayet-i kerimenin zikrettiği, gerek orada gerek diğerlerinde bahsettiğim bazı örneklerinde. Şiirler aynen böyle. Medir gazvesi, Hendek ile alakalı, Uhud ile alakalı, bütün hallerde Resulullah'a yapılan hücumlara cevaplar. üç şey değil. Resulullah'ı müdafaa etmek için biz varız diyor. Biz onun için varız diyor. Sizin kötünüz kimse diyor iyi olanınıza feda olsun. Böyle nasıl diyelim anlatım da güzel, güçlü. Kimsidir kötüleri? Belli. Onlar da o kadar açık ki hayır biz Resulullah'tan iyiyiz diyemezler. Bırakın imanı davranışları, hal ve hareketleriyle de o kadar açık ki ve bunu söylüyor adam. Pat diye ifade yerindeyse durumu onlara izah ediyor ve şiirle gerçekten galip geliyor. Üstün geliyor. Onun için bu Efendim, edebiyata, Müslüman olarak, sanata, Müslüman olarak yan gözle bakamayız. Sadece bizim iman edip, salih amel işleyip, Allahü Teala'yı zikretmekle bağdaşmayan sanat yapamayız. İşin çerçevesini ayet-i kerime fevkalade şey diyor, zalimler de nasıl bir yere döneceklerini Bileceklerdir. allah Teala'nın kendilerine vermiş olduğu sanat kabiliyetini doğru yerde kullanmayan, doğru şekilde kullanmayan zalimlik eder. Ve bu zalim de nasıl bir yere devrileceğini, yıkılacağını görecektir. Neyse cehennemdir. İman edenler buna karşılık allah Teala onları bu halden ne yapmıştır? İstisna etmiştir. Cenab-ı Allah bizleri sözlerimizle, hal ve hareketimizle iman edip salih amel işleyenlerden eylesin. Bütün her birimizi, kabiliyet ve imkanlarımızı onun dini uğrunda kullananlardan kılsın. Burada bizim acizane İmkanlarımız çerçevesinde şu Ara suresi mübarek bir sure, büyük bir sure, müthiş bir sure. Kıssalarıyla çok çok etkileyici bir sure. ile alakalı olarak söyleyeceklerimizi bugün burada nihayete erdiriyoruz. İnşallah önümüzdeki dersten itibaren de 27. sure olan Enneml suresi ile devam edeceğiz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.